بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سياعات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Bugün 23 Haziran 2009 Salı Akide Tulbasiye derslerimizin 19. dersi. Ne kadar da verdik yaklaşık Bak, bir ay kadar. Bir ay kadar aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz geriye aldım. Şeyhülislam neler anlattı. Şimdi bir araya bir şey girdi. Ondan dolayı evet evet Evet, kitabını açtı başlamıştı Bismillahirrahmanirrahim. Şunu alabilir miyim ha şu, şu aradaki? Bu metni orijinali. Demişti ki Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'a dela. Elhamdülillahi'llezî ersela resûlehu bilhudâ ve dîni'l hakki li yuzhirahu alâ'd dîne kullihi ve kefâ billâhi şehîdâ. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إقارا به توهيدا وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فهذا يتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملاكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحظون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون بسرعه ولا يمثلون سفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفأ له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأستققي لن أحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدق مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحان ربك رب الأزة عما يزفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامته ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإسبات فلا أدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه السراط المستقيم سراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين Şimdi en son söylediği paragrafta fele ulule ehli sünneti Resullerin kendisiyle geldiği şeylerden ehli ehl sünnet ve'l cemaat sapmaz. Fennehu <gülüyor> sıratu'l <gülüyor> <gülüyor> çünkü bu e, sıratu'l mustakimdir. Bu yol nedir? Sıratu'l lezine aleyhim. Allah azze ve celle'nin kendisine değil mi? E, nimet <gülüyor> verdiklerinin yoldur. Evet. Kimlerdendir bunlar? Minen nebiyyine ve yine ve şuhede ve salihin. Bunlar, tamam? evet. Nebiler, sızdıklar, şurada şehitler ve salihler. Evet. İşte evet. en son buraya kadar işledik. Sonra Musannif Rahimeoğlu şöyle devam etti. Ve kad dehale fi hazihil cümleti. Diyor ki ve kad girmiştir fi hazihil cümleti bu cümleye. Yani bu cümleten kastımız bizim bu akidemizi genel olarak bu akidemizi bu nefi ile alakalı, ispatla alakalı, Allah azze ve celalin isim, isim, isim, isim bunlarla alakalı bu toplu verdiğimiz eee akide şu girmektedir. Ma vasafallahu bihi nefsuhu. Allah azze ve celalin kendisini vasfettiği şey girmektedir. Nerede? Fi suretil ihlas. İhlas suresindeki. Elleti o ihlas suresi öyle bir suredir ki tevilü suretil Kur'an Kur'an'ın 1/3'üne denk gelir. Hayfe yekul ki Allah şöyle buyurmuştur Kul huvallahu ahadde ki Allah ahaddir Allahu samet Allah samettir lem yelit ve lem yulet Doğurmamıştır ve doğurmamıştır ve lem yukullahu kufuven ahad Onun bir kufu yoktur, denge yoktur Şimdi oku or orayı Bismillah e, Musannif nasıl şey e, mütercim nasıl yapmış o kaldığımız yerden devam edelim Evet. İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denk düşen İhlas suresinde Hüce Allah'ın kendi zatına dair belirttiği vasıfları da bu çerçeve içerisindedir. Yüce Allah bu surede şöyle buyurmaktadır. De ki, O Allah'tır, bir tektir, Allah'tır. Samettir, doğurmamıştır, doğrulmamıştır. Kimse de O'nun dengi değildir. El-İhlas bir dört. Evet. Evet. Şey Halil Haras e, şu şekilde devam ediyor. Tamam oraya kalalım. Burayı bir anlatalım tamam. ondan sonra. Ee, bir de şey Halil Haras ne demiş ona bakarız. Tamam. Şimdi İbn-i Teymiye ki bu topluca bizim söylediğimiz bu cümleye Allah Azze ve Celle'nin İhlas Suresinde kendisini vasfettiği şeyler girmektedir. Ve bu İhlas Suresi Kur'an'ın üçte birine denk gelir. Şimdi bir kere İbn-i Teymiye'nin bu lafı yani İhlas Suresinin Kur'an'ın üçte birine denk gelmesi Kur'an ve Sünnet'ten almıştır. Yani e, Sünnet'ten almış bir lafızdır. E çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi ve hadiste "Eya'cuzu ya'cuzu ahadukum en yiqra'a yani sizden birisi e, bir gecede Kur'an'ın 1/3'ünü okumak kendisine güç gelir mi zor gelir mi lafzında e, tipinde e, rivayetler var ve Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam son, sonunda e, e, yemin ederek ihlas suresinin Kur'an'ın üçte birine denk geldiğini söylüyor. Ancak burada e, işgal gibi görünen bir şey var. İşgal gibi görünen bir şey var. E, yani düşün mesela İhlas Suresinin bir kere okunması Kur'an'ın kaçta birine denk geliyor? Üçte birine. Yani oncus. İki kere okusan üçte iki. iki e, de, değil mi? Evet. Üçte ikisi e, bir kere daha okusan Kur'an'ın tamamı şimdi düşün ki bir insan e, üç kere namazda fa, e, ihlas okusa. E, namazda Fatih okumuş yerine geçer mi? Geçmez. Bak o zaman bu ve buna benzer rivayetler. Bu ve buna benzer rivayetler. Alimler diyor ki fil ceza la fil icza. Bu lafı kullanırlar. Fil ceza la fil icza. Bu ve buna benzer rivayetler eee mükafatta denk gelmek şeklinde anlaşılır. Yoksa e, tamamıyla komple karşı tarafı karşılar manasında değil. Denk gelir manasında değil. Mesela bazı naslar vardır. Şimdi birazdan daha geniş anlatacağız da. Bir şey bir şeye denk geliyor nasda. Yani bu bunun gibidir. Bu demek değildir. Bütün yönüyle o onu içermiştir. Yani manevi olarak Evet. Yani ceza mükafat mükafatta, icza caizlikte değil. Yani mükafatla denktir ama caizlikte denk değildir. Yani ne demek bu? Yani mükafatta denktir tamam sen onun sevabını alırsın. Sevabını alırken de icmali sevabını alırsın. Tavsili değil o da gelecek. Ee, sevabını alırsın. Ama e, tam onun karşılığını verir mi? Yani onun e, gördüğü işlevi görür mü her, her noktada? Yok. İşte o da icza kısmı. E, tamam mı? Yani... Bazı şeyler vardır mesela naslarda bazı şeylere benzetilmiştir. O e, o yüzden bazen bir şey bir şeye benzetilir. Bu benzetme illa bütün yönüyle karşı tarafı e, her böyle şeyini içine almış demek değildir. Böyle anlamak şart değil. Değil mi? O yüzden mesela bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Mesela hatta rivayetlerde feke enne ma al-Kur'an sanki Kur'an'ı Kur'an'ı okumuştur diyor. Sanki Kur'an'ı okumuştur. E şimdi burada baktığın zaman sanki Kur'an'ı okumuştur. Burada kişinin Fatiha'yı okumasıyla Kur'an'ı okumuştur. Sanki Kur'an'ı okumuştur benzetmesi. Bu e, sevap yönüyle midir? Yoksa hakikaten Kur'an'ı gerçek manajıyla okumuşsun yönünde midir? Bu da izza kısmı dediğimiz. Hayır icza kısmını karşılamaz. Ceza kısmını karşılar. Sevap kısmını karşılar. Evet. Çünkü bazen bir şey bir şeye benzetilir dediğim gibi bu bütün yönle benzetilmesini gerekmez. gerektirmez. Bu zaten Arap dilinde cümlelerin siyaklığında da mevcuttur yani bu. Buna benzer şeyler çoktur. Evet. Yani mesela alemler diyor ki düşün ki bir insan bir rekatta 3 kere ihlas suresini okusa. Dese ki 3 kere ihlas suresi Kur'an'ın neyine denk geliyor? Bütünle denk geliyor. bu Kur'an'ın bütününde ne var? Fatiha var. O zaman diyor ki adam ben üç kere okurum İhlas Ve bu Fatiha için bana caiz gelir. Bu hadise göre bunu diyemez adam. Tamam mı? Bunu diyemez adam. Ee, e, halbuki mantıken baktığın zaman. Yani niye olmasın ki? Bize diyoruz ki hayır. Burada bazen e, Nas'ta bir şey bir şeye benzetilir. Bu bütün yönüyle ona benzemesini hiçbir zaman gerektirmez. Ona benzemesini hiçbir zaman gerektirmez. Evet. O yüzden bir insan gelse bize dese ki ben bir namazda üç kere hilası okuyacağım. Bu bana caiz mi? Biz deriz ki ceza olarak sana yeter. Yani mükafat olarak. İcza olarak yani onun yerine geçmek olarak caiz olarak yetmez. Caiz olarak yetmez. Ancak yine alimler diyor ki mesela bu ihlas suresinin Kur'an'ın üçte birine denk gelmesi... Sevap olarak bile baksak yani ceza kısmı sevap olarak baksak e, bu e, icmali olarak sevaptır. Yani genel kalıp olarak e, Kur'an'ın üçte birini e, karşılıyorsun. Yoksa bu tam tavsili olarak yine karşılamaz diyor bazı alimler. Tavsili olarak değil. Çünkü neden mesela Kur'an'ın her bir harfinde ne var? 10 sevap var. İhlas okuyan bu hadise göre ne aldı? Kur'an'ın on aldı. On cüz içinde binlerce harf. Bunlar milyarlarca sevaba denk gelir. Milyonlarca sevaba denk gelir. Evet. Diyebiliyor muyuz Fatiha Tafsili olarak? Fatiha Tafsili olarak e, on cüz okuyanın sevabını almıştır. Mümkün değil. O yüzden bu icmali olarak. Bu aslında biraz meseletin gaybi boyutu olmakla beraber sana e, naslarda aslında genel bir fazilete değinme babında bunları söylüyor. Yani 300'ün genel bir e, icmali bir sevabını alır. Hani sanki bir insan okumuş da 10 e, cüz Kur'an okumuş da o sevabı alır da. Ama böyle işin tavsiline indiğin zaman işte her harfine 10 sevap falan e, işte bu noktada da 10 cüze denk geliyor falan bunu söylemek çok zor. Üsküvür Elham meselesi ondan mı geliyor acaba? O düşünceyle mi söylemiş? Yani Allahu Alem mümkün. mümkün. <gülüyor> Ama o, o zaman Elham nereden çıktı onu da söylemek lazım yani. <gülüyor> Tamamlıyor ya Fatiha ile <gülüyor> <ondan. gülüyor> şimdi yok. <gülüyor> <gülüyor> on, öyle diyorlar ya hani, toplumda evet. genelgesel bir şey var. Evet. Evet. Tamam. O evet. yüzden diyoruz ki e, burada e, e, tavsili sevapta değil. İcmali sevapta. Yani i̇cmali sevaptan kastımız ne? Yani düşün ki bir insan e, e, ondüz Kur'an okudun mu bir e, fazilet, bir ecele ulaşır. O manada genel olarak böyle kabı olarak e, o ecele ulaşır. Yoksa illa e, ondüz okuyanın tavsili evet. olarak e, sevabına ulaşmış değil. Evet. Düşün burada bir adam ondüz okuyacak ve o yanındaki insan da ilas okuyacak ve e, tavsili sevap da onunla eşit olacak bu mümkün değil aksi halde ebür naslarla şey yapmamız lazım evet. yani düşün ki o zaman şöyle mi diyeceğiz e, Kur'an'ın her bir harfine 10 sevap verilir ama İhlas suresi hariç çünkü ihlas suresi kendi başına 10 cüze denk geliyor zaten ne oluyor o zaman naslar değil mi bir naslar diyor ki her harfi 10 sevap şimdi ihlas suresinin harflerini topla bir de 10 cüzün harflerini topla tamam mı ona göre İhlas suresi diyelim ki işte 25 bin yattı mesela sallıyorum e, işte 10 cüz 250 milyon yaptı Çünkü biz e, her harfine 10 sevap dediğimiz zaman onu İhlas Suresi'ne de uygulamamız lazım. İhlas suresini kimin müstesna kılmış. Değil mi? Ha, o zaman burada diyoruz ki İhlas Suresi'nin faziletine burada delalet vardır ve tavsiyeli olarak 10 okuma sevabı vardır. Yoksa harflerini topla 10 e, cüz'ün işte bilmem 1 milyon 563 bin etti mesela sallıyorum. Heh, İhlas Suresi'nde de 1 milyon 563 bin bunu söylemek çok zor ve bunda kolay kolay şey bir e, da, söylemez. Hıh icmali bir yani, sevap alıyorsun. Tafsil tafsili değil. Tamam? Tafsili tafsili değil. Evet. Tamam? Tavsilli, tavsilli değil. evet. E, o yüzden e, e yani naslarda çünkü aksi halde mesela e, rivayetlerde Kur'an'ı okumuştur okumuş gibidir. Aksi halde e, Fatiha'ya da bu e, yeterli dememiz lazım olur. Evet. Bunu da kimse söylemez zaten. Evet. Tamam? Çünkü 3 kere İhlas okuyan Kur'an okumuştur. Kur'an içinde de Fatiha var. Tamam. Zem suresi de okumuş oldum. 2 tane İhlas suresi de orada yanıma her kaldı vesaire böyle. Bu tip hesaplar tamam mı? Bunlar şey değil. <gülüyor> evet, <tamam. gülüyor> evet. Evet. Çünkü zaten Arap dili edebiyatında bunun yeri vardır. Yani teşbih dediğimiz tamam mı? Teşbihin vecihleri vardır, yönleri vardır. Yani bazen bir şey bir şeye benzetilir. Büyük ölçüde bir benziyor demektir. Bazen bir şey bir şeye benzetilir. Tek bir cüzde, tek bir cüz kastilidir. O yüzden bu naslarda gelen keenneme yani teşbih ifade eden bu lafızlar illa bütün yönüyle teşbihi gerektirmez. Buradan zaten bir delalet vardır bizim söylediğimize. Tamam mı? O yüzden mesela izah şubbihe şey'un bi ahara la yelzemu min zelike etteşbihu min kulli vecihin. Bu kullanırlar alimler. Bir şey bir şeye benzetildiği zaman bütün yönüyle, bütün vecihleriyle birbirine benzemesini gerektirmez. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Men kale la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehu l ve lehu l ve hu ala kulli şey'in kader. 100 kere bunu derse ne diyor? Eee Adem oğlundan tamam? Adem oğlan veya İsmail oğlundan 10 kişiyi azat etmiş gibidir. Kaç kere söylense? Yüz kere söylerse. Adem yani İsmail oğlundan kaç kişi azat etmiş olur? 10 kişiyi azat etmiş olur. Peki başka e, naslara bakıyoruz? Kim diyor onu 10 kere söylerse İsmail oğlundan kaç kaç kişiyi azat etmiş olur? Dört kişiyi azat etmiş olur. Halbuki halbuki e, eğer 100 kişi 10 kişiyi azat etmişse 100. 10 kişi 4 kişiyi azat etmişse normalde 100 kişinin 40 kişiyi azat etmesi gerekmiyor muydu? Çünkü 10 10 başına kaç tane var? Çünkü o 10, şimdi 10. O, o şimdi ki 10 kere binasta yani. diyor ki 14. o yok binasta diyor ki 10 kere okuyan 4 tane eee İsmail oğlundan tamam mı? 4 kişiyi azat etmiş 100. gibidir. He şimdi bak. Şimdi 100 kere okuduğun zaman kaç olması lazım? 40. 40. E şimdi başka nasa bakıyoruz. Kim 100 kere okursa? 10. 10 kişiyi azat etmiş olur. Ha, o zaman demek ki bak anlatabiliyor muyum? O zaman evet. nasıl yapacağız bunları? Şimdi o zaman diyoruz ki burada bak etmiş gibi olur. Gibi olur. Ha, işte burada teşbih noktası vardır. Bazen bir şey bir şeye benzetildiği zaman onu çünkü aksi, aksi matematik olarak hesap hesapladığımız zaman bu aslara göre tamam mı? Çelişki vardır demiş oluruz ki bu da ebeden Çünkü biz e, çelişki vardır diyen insanı deriz ki hayır burada teşbih vardır. Teşbih karşı tarafın e, bütün yönleriyle, bütün vecihleriyle benzemesini gerektirmez. Evet. Anlatabiliyor muyum? Aksi halde e, bir ben şimdi 10 kere okusam 4 e, tane köle azad ettim. Soru tutarım, bir 10 daha ot okurum etti 8. E, aradan 10 dakika geçer bir 10 daha okurum öyle 100'e tamamlarım 40 olur. Ama bakıyorsun bir hasta bu nasda 100 kere okuyanı 10 kere diyor. Başka evet. hasta 10 kere okuyana 4 kere diyor. Halbuki yüz kere okuyan bu mantıkla 40 olması lazım. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bazen bir şey bir şeye benzer bütün yönleriyle olmasını gerektirmez. Evet. Bu aslında şeye de benzer. Mesela fakirlerin zenginlerden önce cennete girme olayı. Fakirlerin zenginlerden önce cennete girme olayı da bu şekildedir. Fakirlerden. Çünkü mesela bir rivayete bakıyorsun diyor ki 40. Bir rivayete bakıyorsun diyor ki 120 e, sene önce. Bir rivayete bakıyorsun 500 sene önce. E, ne yapacağız şimdi biz bunları? Evet. He, bütün O zaman bunların hepsi nedir? İcmali noktasıdır. Çünkü e, bazı fakirler vardır mesela. Fakirliği başka fakirden daha muhtaçtır. Daha hacet altındadır. Evet. Bazı zengin vardır. Başka zenginden daha üst derecelidir evet. Ve bunlar bunlara göre muamele alacak. Düşün ki bir tane zengin Bir tane zengin, belli bir seviyedeki zengin, ee, baş, e, bir yerde bir fakir var. O da belli bir derecede fakir. Ona göre e, e, 120 sene sonra geç gelecek. Ama düşün ki o kadar çok fakir var ki ve onun karşısında da çok çok fazla bir zengin adam var. Belki de o 500 sene sonra gelecek. Bunların hepsi neyi? İcmali e, benzetişler. O yüzden... Baktığımız zaman zaten bunların hepsi ortaya çıkıyor. E şimdi mesela senin üzerinde köle, köle azat etme borcu var. Gerek nezilli olsun gerek yemin kefartı şudur budur. Sen işte la ilahe illallah vahdehu la şerike lehumul kuvvele ve elhamdu ve huvala kuduşe. Tamam dört tane köle azat. Tamam. Olmaz yani. O yüzden bunların hepsi ne diyoruz? Fil ceza la fil icza. Tamam. Fil ceza la fil icza. O yüzden bak mesela burada... Şeyh Üseyin'in elimde şeyi var. Şunu bir okuyayım. Bu güzeldir Şeyh Hüseyin. Şeyh Üseyin diyor ki Fehazi suret Kur'an. Bu sure yani İhlas Suresi Kur'an'ın 1/3'üne denk gelir. Fil ceza la ceza. noktasında, icza noktasında değil. Yani sevap noktasında caiz olma noktasında değil. Yani onu karşılar işte bu sana caizdir, yeterlidir noktasında değil. Tamam? Ve zalik kemâ sebet 'an-nebiy sallallahu Bu Nebi sallallahu sabit olduğu şey gibidir. Nedir o? Nebi sallallahu diyor ki من قال لا اله الا الله، kim la ilahe illallah derse vahdehu la shareekaleh, vahdehu la shareekaleh, lahu'l mulku wa la'l hamdu wa huwa ala kulli Bunu on kere derse kenneme a'taqa arba'a anfus min e, min bani ismail. İsmail'dan 4 kişi azat etmiş olur. Bir rivayette yüz vesaire. Fe yuzil zelikan yataqa riqabin mimmen veciba Yani e, İbnü Semih burada soru soruyor. Aslında soru sorarken yani bir şeyi anlatmak istiyor Diyor ki ört tane diyor e, köre azat eden e, şey üzerinde dört tane köre borcu olan yani Pardon bunu 10 kere söyleyen hakikaten dört köre azat etmiş yerine geçer mi hakiki manada bunu on kere söyleyeyim yani burada diyor ki ve Kale had dedik bir saniye fel yüz güzel an yatakarbakabin minmem acabaley Hiderlik Yani düşün ki birisinin üzerine e, köle azat etme var. Bunu söylemesi onun üzerine onun yerine geçer Çok mi? Yani galihada zikir <gülüyor> 10 <gülüyor> Bunun bu zikri 10 kere söyleyin üzerinden kalkar mı bu ebeden? Fe nekul la yucze. Deriz ki hayır. Bu ona caiz gelmez. Yani kafiye gelmez. Amma fil ceza Sevaba gelince, ödüle gelince fetah diyor Evet, buna denk gelir. Keme kalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve dediği gibi. fi'l ceza' el fi'l ceza' el Cezada denklik izada denkliği gerektirmez. Yani sebapta denklik şeyde eee caiz olmadaki denkliği gerektirmez. O o yüzden diyor ki, "Ve lihaza لو قرأ سورة الإخلاص. Bir İhlas suresini okursa, فِي الصَّلَاتِ نَمَازْدَ سَلَاسَ مَرَّاتِ Üç kere لَمْ تُجْزِئْهُ اَنْ قِرَاتِ الْفَاتِحَ Fatiha yerine Ney? Geçmez. Geçmez. Kitap ismi yani? Ya. Bu Akidetul Vasitye Şerhi Şeyin, Şeyh Hüseymin. Hüseymin değil mi? İki zilt bu. Bunun ikinci zilde de var. İki zilt. Evet. Evet. Şale baktığımızda e, bazı naslar var mesela akıl zamanla alakalı e, e, yani işte zaman fesada uğramış işte fitneler iyice şiddetlenmiş vesaire bu zamanda e, Naslar var mesela böyle bu zamanda amel eden bir insana ameleden bir mümünü var e, yani sahabeden 50 kişinin ecri var. Anladın biliyor musun? Şimdi sahabeden 50 kişinin ecri var. Yani şöyle mi diyeceğiz? İşte ee, bak 50 sahabenin ecri. Tamam mı? 50 sahabenin ecri. E şimdi tamam bir insan bir amel yaptı. Bir tane sahabe şimdi ömür boyu bir amel yapmış. Tamam mı? Böyle 50 tane sahabe düşün. Hayatı boyunca hep amellerle işlemişler. Sen bir amel yapıyorsun. Onların her birinin müminliğinden ölümüne kadar bütün amellerine denk geliyor. Böyle mi düşüneceğiz yani? Değil mi? Böyle mi düşüneceğiz? Yok. Evet. Ama deriz ki o amelde icmali olarak nedir? Sen, o amelde onun sahabını almıştır. Yani sen bir namaz kılmışsındır, o da bir namaz kılmıştır. Senin namazın onun bir namazına de, icmali de, olarak bir denktir. Yoksa o sahabenin senin bir namazın, o sahabenin bütün e, ne hayatını evet. alacak değildir. Ha. O yüzden zaten ne bundan dolayı ne Sallallahu demiyor mu? <gülüyor> Sizden birisi Uhud, da, Uhud kadar bir şey infak etse yani altın olarak infak etse eee kadar yani altın infak etse yani sahabenin ne mudduna neden ısfına ulaşamaz. Anladın mı? E, o zaman bak nasıl toptaladınız hepsi? Bunların Hı. ortaya çıkıyor. O yüzden bunların hepsi eee çünkü sahabe sıçlık şerefini ulaşmak en üst makamdır. E, bizler için. Evet. E, biz de ona ulaşamayacağımız için şu an bir sahabeye ulaşamayacağız zaten ki bu nasıl da zaten açık açık böyle yine ne bir sasalam diyor ki sizden bir e, yani e, mesela e, işte naslara baktığımızda mesela Ramazan umresinin hac hac etmiş gibi olduğunu söylüyor. E şimdi bir şöyle diyebilir miyiz? Bir insan Ramazan umresine gitse tamam hac ona caiz kılmıştır. Tamam hac üzerinden kalkmıştır. Bitti. Artık hacca gitmesine gerek yok. O İslam'ın şartlarından olan hac ondan düş değil. Ama ama baktığınız zaman naslara e, Ramazan umresinin hac derinde olduğu var. Ha tamam Bunların hepsi tafsili e, şey icmali eee takribatlardır. Tamam? Evet. Şimdi burada eee ben önemli bir şeyler söylememiz lazım isim sıfatlarla alakalı. Şimdi burada Ee, dikkat ettiğiniz zaman Şeyhul İslam'ın lafına baktığımız zaman diyor ki Kur'an Kur'an'ın 3'te 1'ine denk gelir ve dedi ki bu Nebis sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi sözü. Nebis sallallahu aleyhi ve sellem hadiste Fatiha'nın Hatta ee, yemin ederek, kasem ederek Fatiha'nın Kur'an'ın 3'te 1'ine denk geldiği söyleniyor. O zaman diyoruz ki Allah azze ve celle'nin kelamının bazıları bazılarından üstündür. Şimdi İbn-i Teymiye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 Bunun delillerinden bir tanesi bu Fatiha suresi. Çünkü Fatiha suresi mesela Kur'an'ın 3'te 1'ine denk gelir diyor. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin bazı kelamı, bazı kelamından üstün. Aksi halde bütün sureler Kur'an'ın 3'te 1'ine denk gelir dememiş demek zorunda olurdu. Ki bu da abes olur. O yüzden o zaman de, deriz ki neden özellikle İhlas suresi zikredilmiş ki? Burada mesela İhlas suresinin özel bir rivayet var. Mesela Kur'an'ın 3'te 1'ine denk gelmesi. O yüzden biz de buradan anlıyoruz ki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 an mana hadhihi al muadale ma al ishtiraki fi kawn al jami' kalamullah fe hadha al su'al soru soruluyor tamam mı ibnu taymiye soru soruluyor bu ee, şeyin denk olmaları var ya işte ihlas suresi kuran 3'e birine denktir vesaire ee, bununla alakalı şimdi diyorlar ki yani bunların bütün bu kuran'da geçen şeylerin Allah azze ve celle'nin kelamı olduğuna iştirak etmelerine rağmen tamam mı Bu muda, muadele yani bu denk gelmek e, ne oluyor? Bu denk gelme ne oluyor? Yani mesela ihlas suresinin Kur'an 3'te birine denk gelmesi ne oluyor? Nasıl anlamamız lazım? İbn Teymiyye diyor ki işte bu soru iki şeyi kapsar. Yatadan menu şey'eyn. Ahaduhuma bu iki şeyden bir tanesi enna kelam Allah. Yani aslında bu soruyu şöyle anlamamız lazım diye İbn Teymiyye iki yönden anlamamız lazım. Enna kelam Allah, hal ba'duhu afdalu min ba'din emlak.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 insanlar arasında taif e taifeler arasında. Fe taaifu yekulun bazı bazı taifeler şöyle diyorlar bunun hakkında. Ba'du kelamillah ehdalu min ba'din. Demek ki bazı taifeler demişlerdir ki Allah azze ve celal'in kelamını tamam mı? kelamının bazısı bir kısmı bir kısmından daha üstündür. Sonra kemenete kat bihi en nususun nebeviye. Nebavi nasların yani nebi sallallahu aleyhi gelen nasların delalet ettiği üzere ki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 أعظم آية في القرآن Kur'andaki en azim ayet demiştir. Evet. Demek ki bazıları bazılarından daha azim. Tamam? E ayetin fil Kur'an keme sebet zalike fi sahihain. E, sahih. sahihte e, varid olduğu gibi. E sahihi eylen. Ve keme Muslim. Mus Muslim'de evet. sabit olduğu üzere En-nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال لي e, Ubey ibn Ka'be şöyle demiştir Nebi sallallahu aleyhi Ya Eblemander Ey Eba Munzir, etedri eyyü ayetin fî kitabillahime ake azam. Yani Allah Azze ve Celle'nin en azim şey, e, kitabında en azim ayet hangisidir? Diye soruyor. Ne diyor? Kale, diyor ki e, Ubey ibn kultu dedim ki ben, Allahu ve Resulü alem, Allah ve Resulü en iyi bilendir. Kale, sonra Nebis A.S. devam eden diyor ki, ya bel munzir, ey Eba munzir, etedri eyyü ayetin fi kitabillahime azam. Allah'ın kitabında en azim ayet hangisidir? Kale, yine diyor ki Kultu, dedim ki Allah la ilahe illa huvel hayyul kayyumdir. Yani, ayetel kursi. Kale, Nebi Sassalam diyor ki fe Ebel, Ebel Munzir diyor ki Feda raba fi sadri Göğsüme vurdu, sırt, e, e, Sırtıma vurdu. E, Ve Kale dedi ki liyehnikal ilmu ya e, liyehnikal ilmu abal yani bu ilimden dolayı sana ne mutlu ey abal munzir diyor yani nabi sallallahu ne yapıyor ne yapıyor e, e, tasdik ediyor görüyorsun uğrarak. tamam ravaahu ibnu ebi şeybe bunu ibnu ebi şeybe rivayet ediyor fi musnedihi musnedinde bir isnadı muslim muslim isnadında ve zade fihi ve şöyle bir e, ziyade yapıyor ziyade var ve lizi nefsi Nefsim elinde olanı yemin ederim ki inne li hazihi'l ayah lisanen ve şefetin takdisu'l melik inde saqi'l arş. Nefsim elinde olanı yemin ederim ki bu ayetin dili ve iki dudağı vardır. Ha? Melik olan yani Allah'ı arşın sakında saakının yanında takdis etmekte. Tamam? Sonra devam ediyor diyor ki ve ru'aydan yine şu rivayet edilmiştir. Seyyidet aile Kur'an. Kur'an ayetlerinin seyyididir, efendisidir şeklinde. Ve kad kale Teala. Yine Allah Azze Kur'an'da ne buyuruyor? Ma nensah min ayetin ev nunsihah ne'eti bi khayrim minhah ev misleha. Ne diyor? Biz bir ayet nesh edersek bak, dikkat edin. ayet nesh veya unutturursak ondan daha hayırlısını mislini veya daha hayırlısını getirir. Demek ki daha hayırlısı var. Demek ki bazıları bazılarından daha iyisi, daha üstün. Tamam? Fa akhbara annahu yati yati bi hayrin min haza. Allah'ın Kur'an'da buyurduğu üzere daha hayırlısını getire, getireceğinden haber vermiştir. Eb misle veya mislini getireceğinden haber vermiştir. Wa haza beyanun min Bu Allah'tan bir beyandır. Li keun tilkel ayati kad yati bi misliha taratan aw Bazen Allah mislini getirir, bazen daha hayırlısını getirir. Evet. Bunu beyan etmiştir. Fedelle Bu da delalet etmiştir. Ala Bazen misli, e, bazen birbirine denk gelir, bazen de birbirinden daha faziletli olur. Ve evet. aynı şekilde Tevrat, İncil ve Kur'an, cem'uha kelamullah. Tevrat da, İncil de, Kur'an alan Allah'ın Allah kelamıdır. Değil mi? Ma'a 50 milli müslimiin bir ennnel Kur'an evdalul qutubit felase. Müslümanların da bildiği üzere Kur'an bu üç kitabın bu üç kitabın en faziletlisidir. etlisidir. Qala teala Allah ze vecele şöyle buyurmuştur. Bu enzenle ileykel kitab bil bir hak. Biz sana kitabı hak olarak indirdik Musaddikan dikan Li Bey ne yeğiyihi minel kitab ve muha Minen Tasdik ederek ne? lima baina yadayhi min el kitab önündeki kita kitabı tasdik ederek evet. muheyminen aleyh ve üzerine muheymin olarak bunların hepsinden buna ve kavl-i taala Allahu Teala şöyle buyurmuştur. İnna nahnu nazzalna zikre. Biz zikri indirdik ve inna lehu la Onu koruyacak olan de da biziz. Tamam? Yani kim neden bahsediyor? Kur'an'dan. Kur'an'a özel bir koruma verilmiş. Demek ki diğer kitaplardan daha üstün vesaire. Sonra yine Kur'an Mecid diye isimlendirilmiştir, Kerim diye isimlendirilmiştir, Aziz diye isimlendirilmiştir. Değil mi? Sonra raci olan görüşe göre Kur'an abdestsiz ellenmez. Alakul hmm. ihale yani şey geçiyoruz biraz. Tamam? Evet. Yani bütün bu, ya daha sayacak şey çok. Ben yani bu özetini şey yaptım. Daha burada Şeyhul İslam İbn-i Teymiye'den okuyacağım şey çok. Yani bütün bunların hepsi delalet ediyor ki Kur'an'ın yani Allah'ın kelamının bir kısmı bir nedir? Bismillah. Bir kısmından daha faziletlidir. Tamam. Şimdi inşallah devam ediyoruz. Sonra ne dedi? Yani bu bizim söylediğimiz çerçeveye ne dahil olmakta? İhlas suresi. Şimdi İhlas suresinin önce eee İnişine bakalım şimdi. İhlas suresini kısaca tefsir edelim inşallah. Sonra Halel'e rastla okuyup dersi bitirelim işi. Şimdi Ahmet bin Ham eee Ahmet bin Ham'benin nüşüne dindi. Yine Ubey bin Ka'b radıyallahu anh'tan bu ayetin iniş, inişi hakkında rivayet var. Diyorlar ki eee müşrikler Nebi'ye seslenmeye, "Ya Muhammed, ensib lenâ rabbek. Rabbine biz'e vasfet." Bak şimdi. Sübhanallah. Sonra Allah azze ve celle bu ayeti indirir. Şey bu sureyi indirir. Bak şimdi. Diyor ki: "Ya Muhammed, ensiblen Rabb'ek." Bu e isim sıfatlarda da Ehl-i Sünnet'ten başka bütün fırkalara reddiyeden aslında. Bütün fırkalara. Evet. Neden? Şimdi öncelikle şunu anlıyoruz ki müşrikler de Allah'ın bir vasfının olmasını gerekli görüyorlar. Yani Allah'ın vasfı olmak zorunda. Bunu biliyorlar müşrikler. Bundan dolayı nebi sallallahu aleyhi diyorlar ki: "Bize Rabbini vasfet." ve nebi de demiyor siz şirkete girdiniz. Sizin bu zaten müşriksiniz. İyice müşrik oldunuz. Allah'ın sıfatları olur mu? Evet. Allah'ta ne sıfat var? Anladım hani bu cehmilerin söylediği gibi. Bak şimdi bu müşrikler evet. bu noktada cehmiyeden daha tevhid ehli bu noktada. Cehmiyeden daha tevhid ehli, cehmiyeden daha akıllı. Ve Allahuze vecelle de bilakis tasdik ederek yani kendi vasfı oldun vasfının bulunduğunu tasdik ederek tamam mı? Bunu indiriyor. Dikkat edin, ayetin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 Ya tev Allah'a tevhid hakkında, tevhidden bahsediyoruz. Allah'a tevhid hakkındadır. Bütün ayetlere bak. Ya Allah'a tevhid hakkındadır. Ya ahkamlar hakkındadır. Yani ibadetler hakkındadır. Namaz, oru, zekat, hac, nikah vesaire Tamam mı? Ya da ümmetlerin haberleriyle alakalıdır. Üçüncü bir mevzu bulabilir misin? Yok. Yani ya ibadet ahkamlarla alakalıdır.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 Budur olayın. Evet. Tevhidin. Peki İhlas suresi neden İhlas diye isimlendirilmiştir? İhlas suresi has kılmak demek. Bak Allah Azze ve Celle bu sureyi kendi nefsine has kıldığı için bu İhlas suresi diye isimlendirilmiştir. Çünkü neden? Bak sadece Allah Azze ve Celle'nin nefsiyle alakalıdır bu ayet. Evet. Bu sure. Allah Başından sonuna kadar Allah Azze ve Celle'yi anlatır. Evet. Allah Azze ve Celle'nin vasfılarını anlatır. Yani bu İhlas suresi has kılmak. Yani bu Allah Azze ve Celle'ye hastır. Evet. Allah Azze ve Celle'ye hastır evet. Bu, Tamam Evet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 Bu cehmiyeye başlı başına reddiyedir. Allah Azze ve Celle'nin hiçbir sıfatı yoktur diyen. Hatta Allah Azze ve Celle'nin hiçbir ismi yoktur diyen. Çünkü ayete baktığımız zaman hem içinde sıfat var hem isim var. Ahad diyor mesela. Ahad Allah'ın isimlerindendir. Gibi. Tamam. O yüzden diyoruz ki Uluhuvallahu Ahad Yani İhlas Suresi Allah'ı vasfeden bir suredir. Ve iniş sebebi de zaten buna net bir şekilde delalet ediyor. Şimdi diyoruz ki diyoruz ki yani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 Müşebihelere reddi. Allah birdir. Yani Allah Azze ve Celle neyde bir? Burada söylüyor mu? neydi bir Allah Azze ve Celle? Allah Azze ve Celle her şeyle bir tabircisi bir bütündür. Yani e, sıfatları ondan ayrı bir parça değildir. Haşa. Böyle bir müşebhihe değil. Yani o zaman Allah Azze ve Celle Allah birdir dediği zaman Allah Azze ve Celle'ye ne hassa bir. Peki Burada zikretmediğine göre umum. O zaman Allah, Allah'a neler has, biz bunları ispatladık. Rubiyet, uluhiyet, isim, sıfat. Evet. O zaman bu ayetten ne anlıyoruz? Allah rubiyetinde bir, uluhiyetinde bir, isim sıfatında bir. Sümeyye. Bizim Ahmet ya, evet. Tamam. İsim ve sıfat da bir demiştik. İsim ve sıfat bir demiştik, Tamam.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 Bu samet de bununla alakalıdır. Tamam. Hatta baktığımız zaman seleften mesela e, bunun hakkında Naslar var sayı olarak gelmiş. Mesela buradan hemen bir iki tanesini nakledelim. Mesela İmam Mücahit demiştir ki mesela İbn-i Abbas'ın baştan sona Kur'an'ı Kur İbn-i Abbas'ın dizinin dibinde okumuştur. Tamam. Evet. Ne diyor? Es-samed <Sessizlik> es ellezi ila cevfe leh karın boşluğu olmuyor. İbn-i Cerir e, bunu e, şeyde sahih bir senetle zikrediyor İmam Mücahid. Yine Hasan-ül Basri'den demiştir. Karın borçluğu olma Yine ikrim eden aynısı var. Yine Şabi'den bak e, yemek yemez tefsiri var. Neden? E çünkü karın borçluğu olma onunla aynı manadadır zaten. Kar, evet. Karın borçluğu olan yemeğe ihtiyacı olur. Anlatabiliyor mu? E, yine bazılarından gelmiştir ki e, ne yemek yer, Şey yemek yemeyen ve bir şey içmeyen nedir samedin manalarında tamam ee, yine bazıları demiştir ki ondan bir şey çıkmayan e neden Çünkü karın boşuna olanan bir şey hep Bunlar hepsi bir manadır Aslında bazıları lazımlar il lazik etmişler tamam evet. ee, bunların hepsi e, mevcut e, şimdi böyle baktığımız zaman olaya e, diyoruz ki Samet bu demek ancak ancak burada bir e, nokta var O da ne bizi teyit eden Bir kere Samet zaten başlı başına kelime manası olarak bizim söylediğimize deralet eder. Bu bir. Alemler diyor ki bakın ayetin devamına. Çünkü bazen naslar neyle anlaşılır? Siyaksibaki ile. Bakın bizim söylediğimiz manayı teyit eden ayet var. Lem yelid ve lem yulet. Evet. Gör, görüyor musun? Lem yelid ve doğmak olayı. Evet. Ee, şimdi bazıları bazı, ki bir de tehli bu ayette istinlal ederek Allah'ın kelamı yoktur demişler biliyor musun? Evet. Samet'le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 Mesela Nebis Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi Mekke ile Mekke, Medine arasında bir taş var. nubuvetten önce kendisine selam verirdi. Bana selam hala o taşı biliyorum ben diyor yerine. Nebis Aleyhisselatü Vesselam. E şimdi taşta karın boşluğu mu var, dudak mı var diye Taşta bile bu gerekmiyorsa nasıl Allah Azze ve Celle'de bu gerekir diyorsunuz. Yani onlar şöyle hayal ediyor. Konuşan birisi için, kendisinden bir şey çıkan birisi için işte karın boşluğu lazım. İşte eee...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 Sıfatın, nef yettiğimiz sıfatlara sıfatın sıfatın selbiye denir. Selbi sıfatlar. Selbi Allah Azze ve Celle'nin kendi nefsinden nef sıfatlar. Hmm. Mesela doğmamış olduğu gibi. Evet. tamam Bak bunu nef yetmiştir. Zulümü kendisinden nef gibi. Evet. Şimdi bakıyoruz burada hem nefi var hem ispat var. Yani Allah Azze ve Celle'nin bazı sıfatları kendisine, bazı isimleri burada ispat ediyor. Bazılarını nef, nef, nef ediyor. Mesela kendisini ahadı ispat ediyor. Samedi ispat ediyor. Değil mi? Doğumu ne yapıyor? Nef, nef ediyor. Yapıyorum. Yine küfü ne yapıyor? Yani denkliği ne yapıyor? Lam yakun la hukufena denkliği ne yapıyor? Evet. Nefy ediyor. Evet. o zaman e, e, Allah azze ve celalin demek sıfatları da selbi sıfatlar da var. Evet. Tamam? Evet. Ve bu açık ve nettir. Bu mesela eee ihlas suresi buna delildir. Evet. Tamam? Evet. Nefy dil ne delildir? Zatında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 Kemal derecesinde olan Nuhani. Cebarrutu Kemal derecesinde olan Cebbar. ilmi Kemal derecesinde olan Alim. Hikmeti Kemal derecesinde olan Hakimdir. Hı. Samet her türlü şeref Şimdi baktığımız efendilikte... zaman aslında e, Samet nedir? Tamam mı? Efendiliği Kemal derecesinde olur. Yani Kemaliyet vardır Samet'te. O yüzden ilmine bak. E, hangi sıfatlarını zikredersen zikret. İşte ilmi olsun Allah Azze ve Celle zenginliği olsun Allah Azze ve Celle hilmi olsun. Burada hepsi Kemal evet. noktasındadır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 İbn-i Şeyh el-Azame 1383'te bunu zayıf olması önemli değil. En fazla evet. deriz ki bu i̇bn Abbas'tan varat olunmuş. Ama evet. bu kelime olarak tamam manu olarak evet. Samet kelimesinde var zaten tamam mı? Evet. evet. Aynı senet rivayet etmiştir. Evet. Muhakkaki el-Mubarek Furu'yı zayıf olduğunu rivayet, olduğunu belirtmiştir. Evet. Ancak Hafız İbn-i Acer et-Tesip'te de şöyle demektedir. Fakat aradaki vasıta bilindikten sonra ve o da güvenilir bir ravi olduğuna göre ki o da mücahiddir bunda bir sakınca kalmamaktadır. Evet. Bakınız tefsürü İbn Abbas ve marfi marfiyatihi ki tefsiri min kutubus sünnet 125. Ya o, o zaman e, bunun nispetinde İbn, İbn Abbas'ın nispetinde kelam var tamam mı? Evet. Birileri sabitlemiş vesaire. Alakülhal bu önemli değil. Evet. Anladınız biliyorum ya. Şuma'da şu önemli. Değil. İbn Abbas'tan eee eğer senedi sayı olarak vurup bulmuşsa evet. bu, bu, ha, bu ne ala. Ancak e, biz diyoruz ki zaten Samet'te bu evet. var. Evet. tamam mı Ve e, manalarını zikrettik. Ve Selef'ten de bunları nakledenler evet. var. Samet evet. evet. karın boşluğu olmayan diye açıklandığı gibi. bunlarla ilgili bir dipnot var. Okuyalım mı? Oku. Ee, karın boşluğu olmayan. iki Bu rivayet Mücahit el Hasan eddahaktan sayı olarak nakledildiği gibi merfu olarak da varit olmuşsa da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 Bütün mahlukatın kendisine boyun eğdiği, eğdiği bütün ihtiyaç ve isteklerini de kendisine yöneldiği kimse diye açıklamıştır evet. O zaman bütün bu manaların hepsi Allah Azze ve Celle'ye sabit. Çünkü neden? Umumdur bu. Bunu haslaştıran bir rivayet yok. Evet. Bütün bu manaların hepsi Allah Azze ve Celle'de evet. en kemal derecesiyle, en kemal haliyle Allah'ta vardır. Evet. Bu açıklamada İbrahim Ennahay'da saygı olarak gelmiştir. Diye. Evet Buna göre yüce Allah'ın ehadiyetini kabul etmek, ortaklığı ve benzerli, benzerliği,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 kim evet. toplu olarak da o Allah'tır bir İşte bu da Samet'in zaten o manasını teyit ediyor. Karın evet. boşluğu olmaya. Evet. evet. Nitekim toplu olarak da o Allah'tır bir tektir. Buyruğunda aç, anlaşılmaktadır. Yani kimse ondan dallanıp budaklanmadığı gibi kendisi de kimsenin dalı budağı değildir. Evet. Onun dengi misli ve benzeri yoktur. Evet. İşte bu sürenin itikat ve marifet tevhidini şanı yüce Rab hakkında kabul edilmesi gereken ve mutlak olarak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 Evet. Yani Ahadiyet evet. mutlak olarak Olabilir. ortaklığı nef evet. Tamam. Hiçbir noktada ortaklığı yoktur Allah evet. evet Hiçbir şekilde eksikliğin söz konusu olmadığı bütün kemal sıfatlarını tespit eden samadiyeti, kimseye muhtaç olmayışının samadiyet ve ehadiyetinin gereklerinden olan çocuk sahibi oluşu ve bir babadan doğuşu nef yedip, sonra da teşbih, temsil ve onun benzeri oluşunu nef yetmeyi ihtiva ile onun dengenin bulunmayışını nasıl da ihtiva etmiş olduğuna, dikkatle bakmamız gerekir. Görüyor musunuz? Nasıl böyle bir evet. şeyler manalar içermiş bu evet. sure. Evet. İşte bütün bu, bütün bu bilgileri ihtiva eden bu veya bir sureye Kur'an'ın 1/3'üne denk düşmek yaraşan bir özelliktir. Sonra İbrâhim, İbrahimullah'ın sözü. Tamam, yapayım. burada bırakalım inşallah. Tamam. Allahu anâ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahbihi ecmaîn.